Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan işte böyle kandırır. Allah'a iman eden her insan çok iyi bilir ki, şeytan, insanoğlunun en yaman ve en eski düşmanıdır. Aynı zamanda o, kıyamete kadar bizim en çetin düşmanımız olmaya da devam edecektir. Rabbimiz şöyle buyurur. Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. O halde siz de onu düşman edinin. O, yandaşlarını ancak cehennemliklerden olmaya davet eder. Fatır, 6. Şeytan bizlere düşman olduğu ve cennete gitmemizi istemediğinden dolayı bizi saptırmaya üzerine bir borç bilmiş ve bu uğurda elinden geleni ardına koymayacağına dair Allahü Teala'ya söz vermiştir. Rabbimizin yardımıyla bu yazımızda inşallah İbni Kayyım merhumun tespitlerinden hareketle şeytanın bizleri saptırmak için hangi yollara başvurduğunu ve bu noktada hangi metotları izlediğini ele almaya çalışacağız. Rabbim bizleri ve sizleri şeytanın her türlü tuzağından muhafaza buyursun. Şeytanın insan oğlunu kandırmada takip ettiği altı aşama vardır. Bu aşamaların birinde saptırmayı beceremezse hemen diğerine yönelir ve insanı saptırana ya da onu hayırlı işlerden alıkoyana dek bu mücadelesini sürdürür. Şimdi bu altı aşamayı tek tek ele almaya çalışalım. 1- Şeytanın insan oğlunu saptırmadaki uğrayacağı ilk durak şirk durağıdır. Yani her şeyden önce onun ilk amacı insanı şirke düşürmek ve şirk amelleri işlemeye kendisini teşvik etmektir. Peki bu neden böyledir? Yani şeytan neden ilk olarak bizleri şirke düşürmeye ve şirk amelleri işleyerek bizleri müşrik yapmaya çalışır? Bu sorunun cevabı çok açıktır. Çünkü şeytan şirke düşürmeyi başardığında bizlerin ebedi olarak cehennemde kalmasını sağlamış olacaktır. Onun en öncelikli gayreti insanı ebediyen cehennem ateşine düçar etmek olduğu için işe önce şirk tuzağıyla ile başlamaktadır. İşte bunun için ilk olarak insanları Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmaya davet eder. Bilindiği üzere insan şirke bulaşıp bu hal üzere öldüğünde onun kalacağı yer ebedi cehennem olacaktır. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Doğrusu her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Maide 72 Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında kalan günahları dilediği kimseler için affedebilir. Nisa 48 İşte şirk Allah subhane ve teala'nın asla affetmeyeceği bir suç olduğu için şeytan ilk olarak insanları ona düşmeye teşvik eder. Teşvik eder ki insanlar cehennemde kendisiyle beraber ebedi kalsın ve oradan bir daha asla çıkmasınlar. Yeri gelmişken vurgulamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. O halde şirk nedir? Evet bu sorunun cevabını bütün insanlar çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Çünkü insan bilmediği bir şeye çok kolaylıkla yakalanabilir. Sobanın yaktığını bilmeyen bir çocuk düşünün. Bu çocuk soba ateşinin nasıl zarar verdiğini daha henüz bilmediği ve tecrübe etmediği için yanlışlıkla ona dokunabilir. Ama onun zararlı bir şey olduğunu ve kendisine zarar verdiğini öğrendikten sonra acaba bir daha ona yaklaşır mı? İşte bunun gibi. İnsan da neyin şirk olduğunu bilmez ise her an onun içerisine düşebilir. Tıpkı biraz önceki çocuk gibi. Bu nedenle her insanın şirki ve şirk çeşitlerini kendi ismini veya TC kimlik numarasını bildiği gibi hatta daha da muhkem bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Zira insan TC kimlik numarasını bilmediğinde en fazla resmi işleri aksar ve bazı işleri o an için olmayabilir. Ama şirki ve nelerin şirke düşürdüğünü bilmezse o zaman ebedi hayatını kaybeder ve Allah muhafaza ateşin yaranından olur. Bundan dolayı Kişinin öncelikle şirkin tanımını sonra da hangi şeylerin şirk olduğunu öğrenmesi gerekmektedir. Biz bütün detaylarıyla burada şirki anlatacak değiliz ama kısaca söyleyecek olursak şirk sarfu şey'in min hasa'isillah ila gayrillah. Allahu Teala'ya ait olan özelliklerden herhangi birisini bir başkasına vermek demektir. Şimdi bunu iki örnekle izah etmeye çalışalım. A. Gaybu bilmek Allahu Teala'ya has olan bir özelliktir. Mutlak gaybı yalnız o bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını, insanın nerede ve ne zaman öleceğini, rahimlerde olan çocukların nasıl olacaklarını ve bunun gibi daha nice şeyleri yalnız ve yalnız allah Teala bilir. Hiçbir kimsenin bu noktada bir bilgisi yoktur ve olamaz da. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur. O gaybı bilendir ve o gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. Cin 26 Allah sizleri gayba muttali kılacak değildir. Ali İmran 179 Bu ayetlerden anlaşıldığına göre mutlak gaybı bilmek, yalnız allah Teala'nın deruhde ettiği bir şeydir. Hiçbir kimsenin bu noktada bir bilgisi yoktur. Eğer bir kimse çıkar da, gaybı bildiğini iddia ederse, allah Teala'ya ait olan bir özelliği kendisinde gördüğü için, ilahlık taslamış olur. Bir insanda çıkıp bu kimsenin gaybı bilme özelliğine sahip olduğunu söylerse, veya buna inanırsa, allah Teala'ya şirk koşmuş ve bir karış sakalı da olsa dinlen çıkmış olur. Ve aynı şekilde mutlak anlamda hüküm ve kanun koymak da allah Teala'nın özelliklerinden birisidir. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Egemenlik, hüküm koyma yetkisi yalnızca Allah'ındır. Yusuf 40 Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de Allah'a aittir. Araf 54 o, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Kehf 26 Bu ve benzeri daha nice ayetler, mutlak hakimiyet ve egemenliğin yalnızca Allah'a ait olduğunu ortaya koymaktadır. O, dilediği kanunu koyar, dilediğini emreder, dilediğini yasaklar. Hiç kimsenin onu sorgulama ve ona itiraz etme yetkisi yoktur. Çünkü mutlak hakim odur. İşte bu nedenle bir kulun kalkıp Allahü Teala'nın kanunlarına aykırı olarak kanunlar yapması, veya bu anlamda yasalar çıkarması asla olacak bir şey değildir. Eğer böylesi bir işe girişir ve kitabullaha aykırı yasalar yaparsa, Allah-u Teala'ya ait olan bu özelliği kendisinde gördüğü için, kendisini ilah yerine koymuş olur. Aynı bunun gibi, bir kimsede kalkar ve böylesi işler yapan kimselere bu noktada destek verir ve onlara arka çıkarsa, Allah-u Teala'ya ait olan hakimiyet hakkını başkasına verdiği için şirk koşmuş olur. Böylesi bir insan, bir karış sakalı da olsa gece gündüz Allahu Teala'ya ibadet de etse Allahu Teala'ya ait olan bir özelliği bir başkasına verdiği için şirk'e düşmüş ve Allah muhafaza buyursun ebedi cehennemi hak etmiş olur. İşte şeytan her şeyden önce bizleri bu tür işleri yapmaya teşvik ederek önce şirk'e düşürmeye çalışır. Önce şirk'e düşürmeye çalışır. Çünkü onun en büyük amacı cehennemde kendisiyle beraber ebediyen yanacak insanlar bulmaktır. Allah hepimizi şirkin her türlüsünden muhafıza buyursun. Amin. 2- Şeytanın insanoğlunu saptırmadaki uğrayacağı ikinci durak bidat durağıdır. Şirke düşüremediği insanları ikinci aşamada bidate düşürmeye çalışır. Ama neden? Neden mi? Çünkü insanoğlu günahtan tövbe etmeyi düşünür. Günahın yanlış ve kötü olduğunu bilir. Fakat bidat böyle değildir. Bidat sahibi yaptığı ameli güzel görür ve zaten yapmış olduğu bidati Allah rızası için yapmıştır. Bu nedenle ondan tövbe etmeyi düşünmez. İşte bundan dolayı şeytan insanları haramlardan önce bidatlere düşürmeye çalışır. Selef'in büyük imamlarından Sufyan es Sevri rahimehullah şöyle der: Bidat şeytana günahlardan daha sevimlidir. Çünkü günahtan tövbe edilir ama bidatten tövbe edilmez. Peki o halde bidat nedir? Bidati aslen dinde olmayan bir ameli dindenmiş gibi yapmaktır şeklinde özetleyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurur. Kim bizim şu dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, o derhal reddedilir. Buhari rivayet etmiştir. İslam alimleri bidatı akide akidede, ibadetlerde ve adetlerde olmak üzere üç kısımda değerlendirmişlerdir. 1. Akidede bidat. Bidatin bu kısmı, Genel anlamıyla insanı dinden çıkarır. Akidede bidate şunları örnek verebiliriz. Allahü Teala'nın hükümlerini terk ederek hüküm vermek. Allahü Teala'nın şeriatına aykırı kanun ve yasalar yapmak. Allah'tan başkasından medet ve yardım beklemek. Allah'tan başkalarının kainatta tasarrufta bulunduklarına inanmak. 2. İbadetlerde bidat. Bidatin bu kısmı insanı dinden çıkarmaz ama onu ateşle yüz yüze bırakır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bidatın sapıklık olduğunu ve her sapıklığın da insanı cehenneme götüreceğini bildirmiştir. Bu kısımda şunları örnek gösterebiliriz. Recep ayının başında 12 rekat namaz kılmak. Şaban ayının 15'inde 100 rekat namaz kılmak. 3 ay boyunca hiç ara vermeden oruç tutmak. 3- Adetlerde bidat. Adetlerdeki bidatlar de bir üstteki gibi insanı dinden çıkarmaz. Ama haramdır. Buna da şunlar örnek gösterebiliriz. Salih kişilerin kabirlerinin üzerine cami inşa etmek. Cuma namazından önce sala vermek. Kabirler üzerine kubbeler yapmak. Mezarlara bez veya çaput bağlamak. İşte tüm bunlar şeytanın bizleri içerisine düşürmek için uğraştığı bidatlerden bazılarıdır. Elbette ki bidatler bunlarla sınırlı değildir. Dinden olmadığı halde, Din adına yapılan her amel bidat kapsamında değerlendirilir ve sakınılması zorunludur. 3- Şeytanın insan onunu saptırmadaki uğrayacağı üçüncü durak ise büyük günah durağıdır. Bidat'e düşürmeyi beceremediği insanları üçüncü aşamada harama, diğer bir ifadeyle büyük günaha düşürmeye çalışır. Büyük günahlar işleyen kimselere dünyada had cezalarının verildiği veya Kur'an ve sünnette yapanlar için lanetin, ve büyük bir azabın vaat edildiği günahlardır. Yalan söylemek, Müslümanları aldatmak, zina etmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek hep bu türden günahlar kapsamındadır. Şeytan aleyhillâne şirk ve bidat işlemeyi becertemediği insanları bu günahlara düşürmeye çalışır. Eğer bunu da beceremez ve insanları harama düşüremezse dördüncü aşamada müracaat edeceği kapı küçük günah kapısıdır. Küçük günahlar, büyük günahın altında kalan ve sahibine had cezasını gerektirmeyen günahlardır. Küçük günahlar, sürekli işlenerek büyük günaha dönüşür ve insanı aynı büyük günahta olduğu gibi azapla karşı karşıya getirir. Allah kendilerinden razı olsun, sahabe, günahları küçük büyük diye taksim etmez, hepsinden uzak durmaya çalışırdı. Çünkü onlar bilirlerdi ki, iman ne kadar artarsa günah gözde o kadar büyür, İman ne kadar azalırsa günah da gözde o kadar küçülür. İbn Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği nakledilir. Israrla birlikte küçük günah, tevbeyle birlikte de büyük günah kalmaz. Yani bir insan küçük günahı ısrarla işlemeye devam ederse o küçük günahlar asla küçük olarak kalmaz, büyük günaha dönüşür. Tevbe edildiğinde de hiçbir büyük günah büyük olarak kalmaz ve Allahu Teala'nın affıyla silinir, yok olur gider. Bir Arap şairi ne de güzel demiştir. Günahların küçüğünü de, büyüğünü de terk et. Takva budur işte. Dikenli yolda yürüyen kimse gibi ol haydi sende. Sakın ha küçük günahları basite alma. Unutma ki dağlar küçücük taşlardan meydana gelir. Allah'tan korkan bir kul günahı büyük küçük demeden bütünüyle terk etmeli ve şeytanın bu tuzağına düşmeden cennet yolunda ilerlemeye devam etmelidir. 5- Şeytanın insanoğlunu saptırmadaki uğrayacağı beşinci durak ise yubahlara daldırma durağıdır. Şeytan günah işletemediği ve işletmekten ümidini kestiği insanlara bari cennette makamları yükselmesin ümidiyle yaklaşır ve onları kandırmaya devam eder. Önceki satırlarda da ifade ettiğimiz üzere şeytan insanoğlunun amansız düşmanıdır. Düşman olan birisi karşı tarafta yer alan kimsenin asla hiçbir hayra nail olmasını arzulamaz. Eğer ona zarar verememiş ise onu hayırlardan alıkoyarak başarı elde etmeye çalışır. Gerçekten de insanın iyiliğine engel olmak düşman için bir başarı sayılır. İşte bu sebepten dolayı şeytan küçük günahları işletmeyi beceremediği insanları mübah olan işlere daldırmak suretiyle aldatmaya çalışır. Böyle yapar çünkü insan mübah olan şeylere daldığı zaman faziletli ibadetlere ve hayırlı amellere yönelemez. Mübahın verdiği zevkle elinden birçok iyiliği kaçırır. Ve bu sayede cennette daha yüksek mevkilere ulaşma fırsatını değerlendiremez. Mübah, yapıldığında sevabı olmayan, terk edildiğinde de günahı olmayan işlerdir. Uyumak, oyun oynamak, gezmek, istirahat etmek gibi. İşte şeytan günahlara düşüremediği insanları buradan vurur ve mübahlara daldırarak faziletli ve erdemli amelleri onlara işletmemeye çalışır. Ve bu hususta Allahü Teala'nın diledikleri hariç genelde başarılı olmuştur. 6- Şeytan eğer bu noktada da başarılı olamaz ve mübahlara daldırma noktasında insanı kandıramaz ise elinde son ve tek bir ok kalmıştır. Onunla insanı vurmayı dener. Bu son ok ise daha faziletli olanı terk ettirme okudur. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bir Müslüman tam Kur'an okumaya niyet etmiştir. Eline Allah'ın kitabını alır ve kendine uygun bir ortam aramaya başlar. İşte tam o esnada şeytan gelir. Ve Kur'an okumaktan sevapça daha düşük olan bir ameli kendisine gösterir. Bunu gören Müslümanın dikkati dağılır ve Kur'an okumaya değil o amele meyleder. Böylece örneğin 100 sevap kazanacağı Kur'an okuma amelinin yerine 20 sevaplık başka bir ameli işlemeye koyulur ve daha faziletli olan terk etmiş olur. Bu da şeytanın en son hilesidir. Bunda da başarılı olamazsa artık okuldan ümidini keser ve onu o an için terk ederek kendisine başka kurbanlar aramaya koyulur. Artık okul, imtihanını başarıyla geçmiş ve şeytanın tuzaklarına yakalanmadığı için içi huzurla dolmuştur. Rabbine hamd eder, şeytandan kendisini koruduğu için şükranlarını ona sunar. İşte şeytanın hileleri İbni Kayyım'ın belirttiğine göre bu altı şeyden ibarettir. Bu hileleri bilen bir kul şeytanın kendisine nereden yaklaşacağını kestirir ve ona göre gardını alarak mücadelesini yapar. Allah hepimizi şeytanın hile ve aldatmalarından muhafaza buyursun ve bizleri ihlasa erdirerek onun üzerimizdeki hakimiyetinden korusun. Allahümme amin.